Final dergileri Doğan Cüceloğlu ile İnsan insana programına sunar. Davlayanlar İnsan Sana programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu programı Polat Doğru'yla birlikte önemli farkındalıkları geliştirmek, üzerinde düşünmek üzere oluşturduk. Bu bir sohbet programı. Önümüzdeki hafta, Perşembe günü, öğretmenler günü olduğu için bugünkü sohbetimizi biz eğitim üzerine ve genellikle eğitimle ilgili olan öğretmen, ana baba, öğrenci konusuna ayırdık. Ve bugün bizim konuğumuz var Hüseyin Özcan Hüseyin Özcan İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önemli benim için çok değer verdiğim kadrosunun ehil kadrosunun bir üyesi kendisi Bakırköy Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bey hoş geldiniz hoş bulduk hoş geldiniz hoş bulduk davetimizi kabul ettiniz geldiniz teşekkür ederiz Estağfurullah ben teşekkür ederim Evet şimdi Biliyorum sizin bütün zamanınız okulları daha iyileştirmek ve mümkün olduğu kadar toplumun geleceğine böyle olgun güçlü kalbi kafası güçlü insanlar yetiştirmek için çalışmak iyi bir okul dediğimiz zaman sevgili siz ne anlarsınız iyi bir okulu nasıl tanımlarsınız? Evet. Hocam öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Günümüzün şartlarından bahsedersek yani okulun tanımına geçmeden önce. Şimdi günümüzde ailelerin aile içerisinde çocuklarına zaman ayırma süresi kısıtlı. Ergenlik çağı biraz daha öne gelmiş vaziyette. Biliyorsunuz teknoloji hayatımıza girdi ve bu insan insana paylaşımı... Son derece ciddi bir şekilde azaltmış vaziyette. Evet. Eskiden sokaklarda bir mahalleli olma kültürü vardı. Çocuklarımızın sosyalleştiği alanlar vardı. Bu alanlarda ciddi bir daralma söz konusu. Dolayısıyla günümüz şartlarında değerlendirdiğimiz zaman öğrencilerin gerek sosyalleşme, gerek insan insana paylaşımı noktasında bir takım sıkıntılar yaşadığını, problemler yaşadığını görüyoruz. Aile yapıları değişti, çekirdek aileden bahsediyoruz. Bu nedenle bizim bir okul seçerken dikkat etmemiz gereken bazı hususiyetler olmalı. Veli'nin burada aradığı nedir, ne olmalıdır? Yani sadece akademik başarıyı mı hedefliyoruz? Evet. Çekirdek aile dediniz değil mi? Bol miktarda evet. sizin yörede de, bölgede de var değil mi? Çekirdek evet. aile. Evet. Bayağı bizde de var. Evet. E, artı bir de parçalanmış ailelerin sayısında da artış var. Bunların hepsi çocukların üzerinde bir olumsuzluk evet. oluşturuyor. O onu da takip ediyorsunuz değil Tabii mi? Tabii takip ediyoruz. Evet. Yani çocuklarımızı çok iyi tanımak durumundayız. iyi evet. değerlendirmek durumundayız. Bütün bunlardan dolayı bir kere okulların İyi bir okulun bana göre, tabii ki akademik başarı önemli, birilerin önemsediği bir husustur. Hı hı. Ama siz sadece salt akademik başarı olarak değerlendirirseniz, çocuğun kişilik boyutunu ihmal etmiş olacaksınız. Eksik Dolayısıyla Tabii yani. ki eksik kalmış olacak. Burada ilk bakılması gereken husus, evet. okulda acaba rehberlik etkinlikleri ne şekilde yürütülüyor? Hı hı. Çocuklara çok özel bir vakit ayrılıyor mu? Çocukların sosyalleşebildiği alanlar var mı? Acaba okullarımız gerçekten çocuk dostu okullar mı? Bu ifadeyi çok önemsiyorum. Evet. E çünkü bizler okul öncesinde çocuğu aldığımız anda çok gönlü yetiştirmeye gayret ediyoruz. Çocuk evet. orada işte bale yapıyor, müzikle uğraşıyor, bir enstrüman çalabiliyor, işte görsel sanatlarla ilgileniyor, ata biniyor. Biz ağızlarına bir parmak bal çalıyoruz. Ama daha sonraki süreçte ilk öğretimden itibaren tamamen yani. sınav kaygısıyla boğuşuyorlar. Bunların hiçbirisi yok. Evet. Yani bunlar olmadığı zaman tabii ki sıkıntılı bireyler yetişiyor. Evet. Yani bir yarış atı gibi sadece sınava endeksli, evet. işte ne kadar test çözdü benim çocuğum, acaba işte puanı ne kadar oldu, evet. i̇şte kazanım değerlendirmede ne aldı falan tamamen bunları odaklı düşünüyorsunuz. Şu şey, anda ben e, değerli izleyenler, e, Hüseyin Özcan Bakırköy Milli Eğitim Müdürü ve o kadar mutluyum ki şu anda çocuk dostu okul olması ve anaokulundan ilkokula geçtiği zaman çocuklarımızın nasıl bir süreç içerisinde geçtiğini o kadar farkındaki gerçekten kendisini gerçek bir eğitimci olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Buradaki memnuniyetimi ifade etmek istedim. Teşekkür ederim. Bunun farkında olmanız benim için çok önemli. Estağfurullah. Evet. Estağfurullah. Dolayısıyla bizim tabii ki okullara baktığımız zaman yani bu okulların acaba çocuğun bireysel gelişimini nasıl takip ediyorlar? Yani neler yapıyorlar? Evet. E bunlarla ilgili bir takip söz konusu mu? Mesela koçluk destek faaliyeti yürüten okullar var. Evet. E bu tip etkinlikler ne şekilde? Mesela evet. biz çocuklarımızın pek hayal dünyasını önemsemiyoruz. Acaba okullaki etkinliklerde... Çok Mesela e, bunu çok önemsiyorum çünkü hayal dünyası. Evet, hayal dünyası. Mesela bir çocuğun o sosyal etkinliklerde görev aldığı zaman çizmiş olduğu bir resim evet. veya bir dramada ifade ettiği veya işte bir hikaye yaz, anlat, bir günlük tut dediği zaman onun oradaki ifade dünyası, hayal dünyasının zenginliği, genişliği. Aslında okulla ilgili çok ciddi ipuçları veriyor. Çok, Önemli değil. hayatıyla ilgili tabii evet. ki kırgınlıklarıyla ilgili, korkuları ile ilgili, beklentileri ile ilgili bütün bunları biz oradan görebiliyoruz. Acaba evet. bu okullar bizim iyi okul dediğimiz okullar Bunu bunları sağlayabiliyor mu? Yani çocuklardan bu ipuçlarını alabiliyorlar mı onların yetişmeleri noktasında? Peki, Hüseyin Bey, veli beklentilerinde bir değişme var mı bu konuyla ilgili? Yani şimdi sizin söylediğiniz şeyler benim gönlümü çok okşuyor. Aynen hocamız söylediği gibi evet. yani bizim ülkemizin bir milli eğitim müdüründen bunu duymak çok güzel bir şey. Evet, evet. Demek ki bunlar önemseniyor. Bunlar bir politikanın parçası olarak bu işin içerisine yerleştirilmiş durumda. Fakat bir de az önce sizin söylediğiniz gibi yaşamında bir takım gerçekleri var. Yani öyle ya da böyle bu çocuklar bir sınava girecek ve aileler ne yazık ki büyük bir kısmı o çerçeveden bakıyor. Yani diyor ki ya Hocam iyi diyorsun, hoş diyorsun ama sonunda bu çocuk sınava girecek. Buradaki kabul nasıl? Ana babalar bu konuya nasıl yaklaşıyorlar? Yani onu henüz aşamadık. Ama bakanlığımızın politikası şu anda tamamen çocukların işte yaratıcı yönünü, böyle kreatif düşünme yönünü ortaya çıkarabilecek bir tarzla, onların kendine öz saygısı olan, böyle demokratik kültürünü, gerçekten benimsemiş bireyler olarak e, yetişmelerini arzu ediyor. Bakanlığımızın bu konuda ciddi çalışmaları da var. Sorun, son dönemde ciddi düzenlemeler de yapıldı. Evet. Tabi velileri e, biz mümkün mertebe eğitmeye çalışıyoruz. Yani evet. veli eğitimleri evet. çok en önemli. Ciddi, Mesela biz bakımda onu yani. yaptık. Evet. Çünkü hala biz bazı velilerde bunu aşamadık. Yani Hüseyin'ciğim bu programın sınav. da amacı o. Biz de velilerimizi <gülüyor> eğitmeye çalışıyoruz. O bakımdan gerçekten e, ekibin bir parçasıyız. Gerçekten çok önemsiyorum. Yani mümkün olduğu kadar bizde bir eğitimci, ben eğitimci olarak bu programı yapan kişiler olarak evet. velilerimizin hayata bakış tarzını ve o çerçeve içerisinde çocuklarına, çocukların hayata bakış tarzını ve bu çerçeve içerisinde eğitime bakış tarzlarını bu şekilde koymaya çalışıyoruz. Ve bu da bir fırsat oluyor. Yani onların bir insan olarak gelişmeleri, bir şahsiyet olmaları, kendi seçimleri içerisinde anlamlı bir hayat oluşturabilmeleri, yaratıcılıklar elinden alınmadan çok doğru e, ve çünkü onların yaratıcılığı Türkiye'nin yaratıcılığı Türkiye'yi nereye götürecek olanlar tabii. Evet, onlar tabii. olacak yani o bakımdan e, senden milli eğitimin bilinci olarak böyle bir şeyi vurguluyor olması son derecede sevindi. gerçekten e, teşekkür ediyorum için böyle bir efendim. duygu var Hocam şunu ifade etmek istedim. Şimdi hep biz başarıdan bahsediyoruz yani. Veliler veya bizler hep başarı, akademik başarı olarak algılıyoruz. E şimdi başarı için sizin bir kere kişideki, yani çocuktaki potansiyeli performansa dönüştürmeniz lazım. Evet. Ve hep mesela velilerin beklensi, hep çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Hep çocuklarımızla ilgili, kendimizle ilgili hayatta her şeyin iyi olmasını, güzel olmasını arzu ediyoruz. Yani nedir? En iyi okulda okuması çok akademik başarıda son derece iyi olması işte istediği üniversiteyi elde etmesi, kazanabilmesi daha sonra işte iyi bir iş imkanı, daha sonra en iyi evde oturmak falan hep böyle ciddi beklentiler ciddi var. var. Bunları evet. elde ettiğimiz zaman mutlu olacağınızı biz zannediyoruz. Böyle evet. bir beklenti içerisindeyiz. <gülüyor> evet. Ama şimdi hayat bir nehir akıyor evet. ve bizim hayatlarımız onun içinde küçük küçük anaforlar evet. başka şeyler de var suyun içinde <gülüyor> yani nedir bu? Mesela bizim başımı, başımıza gelmesini istemediğimiz bir takım e, durumlar var. İşte sınavdan başarısız olabiliriz. Mezuniyetimiz gecikebilir. Bir takım sevdiğimiz kişiler, güvendiğimiz kişiler bizi yarı yolda bırakabilir. İhanete uğrayabiliriz. İşimizi kaybedebiliriz. Allah korusun hayatın bir döneminde sakat kalabiliriz. Sağlığımızı kaybedebiliriz. Bunlar da hayatta var olan şeyler. Var, evet. Yani siz şimdi bir insan olarak şunu diyebilir misiniz? Ben hayattaki bütün mutlu olan, iyi olan, güzel olan her şeyi istiyorum. Mutlu olmak istiyorum. Ama kötülükler veya olumsuz bir takım durumlar da hep başkalarına gitsin. Benden uzak olsun deme şansınız da yok. Evet. Bu nedenle bizim mutlu çocuklar yetiştirmekten ziyade biraz daha huzurlu İnsan evet. yetiştirmemiz gerekiyor. Evet. Dünyada en iyi olan çocuklar değil. Dünyanın en iyisi olan, dünya için iyi olan çocuklar, donanımlı çocuklar yetiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu tip çocukları yetiştirdiğimiz zaman böyle bir eğitim sürecinden geçtikten sonra bu öğrencilerimiz, bu çocuklarımız artık böyle lüksten daha çok zerafeti, böyle ne bileyim evet. odadan daha fazla inceliği veya işte insana değer vermeyi, Önemli güzel, değil, canım. değerli olmayı belki evet. e, düşüneceklerdi İzin diye İzin verirsen bir parantez daha açmak istiyorum. Dikkat edersen dünya için dedin. Evet. Yani şurada kalmadın, ailesi için deyip bırakmadın. Evet. Efendim şirketi için deyip bırakmadın, ülkesi için deyip bırakmadın, dünyası için dedin. Bu bir Milli Eğitim Müdürü'nün vizyonunun genişliğini <Gülüyor> gösteriyor. <Gülüyor> Ee, ve ben şahsen ülkem adına gerçekten çok seviniyorum, gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten dünya çok küçüldü. Ve ondan dolayı hastalıklı bir dünyada sağlıklı bir toplum devam ettirmek zor oluyor. O nedenle bizim o büyük çerçevenin bilinci içinde olmamız çok önemli. Ee, onu altını çizmek istedim. Bakma ediyorum. kesiyorum böyle ama... Estağfurullah. Evet. Estağfurullah. Ya, dolayısıyla bizim bunlarla ilgili... Yeniden her şeyi gözden geçirmemiz gerekiyor. Evet. Eğitimciler olarak. Yani bizim üzerimize bu konuda düşeni yapmak yapmamız gerekiyor. Ve bu konuda da tabii ki e, veli eğitimini ben son derece önemsiyorum. <gülüyor> bu son derece çok önemli. önemli. Sadece bakın zaten e, tabii e, vaktimiz de kısa olduğu için çok fazla ayrıntıya da giremiyoruz. Ama tabii ki biraz öncesi çok güzel ifade ettiniz. Yani sadece çevresiyle barışık değil. Bir kere ülkesine, ülkesinin değerlerine hizmet edecek ve dünyaya hizmet götürecek bir nesilden bahsediyoruz. Dünyaya şekil verecek, gönlendirecek bir nesil yetiştirmekten bahsediyoruz. Dolayısıyla... Evet. Burada özür dilerim bir kere daha girmek istiyorum. Bu ülkesinin kültürünün değerlerini inkar anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Yani kendi ailesinin, ülkesinin değerlerini özümseyip, zaten bizim ülkemizin değerlerinin içerisinde evrensel tonu yakalayıp, o tonda. böylelikle... Bu dünya ailesinin bir parçası olarken katkı yaparak onların bir parçası olma. Yani ben inanıyorum hakikaten bizim kültürümüzün e, dünya kültürüne, uygarlığına katkıda bulunacak birçok yönleri var. Tabii. Ve bizim eğitimimiz bu yönlerin farkında olarak e, kendi kültürünü özümsemiş ama onun içerisinde hapsolarak kalarak değil, daha da ötesine geçerek... E, katkıda bulunan, dünya kültürüne katkıda bulunan ve onu anlayabilen iletişim kuran insanlar olarak gelişmesi meselesi. Sizin dediğinizde bunu anlıyorum çok ve doğru. ondan dolayı sağlıklı bir eğitim felsefesi olarak geliyor. Sağlık, bana doğru. Çok doğru hocam. Hatta biz bunu Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu ekip çalışanlarımızla paydaşlarımızla beraber misyon vizyonunu belirlerken orada da ifadesini bulduğu bir ifade. Mesela Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak vizyonumuzdan bahsederken küresel düşünüp yerel hareket edebilen hmm. gibi bir ifade var. Evet. Yani dolayısıyla biz tabii ki önce bakın Atatürk'ün ilk kurduğu, kurduğu kurumlardandır mesela Türk Dil Coğrafya Tarih Kurumu mesela. Bunlar evet. şimdi nedir? Bizim bir milletin tarih şuuru ve dil bilinci çok önemli. Kesinlikle. Mesela bunlarla ilgili kurum kuruldu. Bunlarla ilgili ciddi çalışmalar, araştırmalar yapıldı. Şimdi dolayısıyla bizim bir kere tarihimizi bilmemiz gerekiyor. Evet. Bu tarih birincilin bu şuuru vermemiz gerekiyor nereden geldik neredeyiz ve nerede olacağız bununla ilgili bir e, geçmişten geleceğe bir köprü vermemiz gerekiyor bunu çok önemsiyoruz evet. dolayısıyla e, bunu verdikten sonra tabii ki sizin e, şu anda küresel gündeme yabancı kalmanız veya dünyadaki biraz önce güzel ifade ettiniz bir e, küresel bir köy oldu artık evet. dünya küçüldü dolayısıyla bu dünyadaki gelişmelere yabancı kalmanız. Çok farklı sadece kendi ülkeli sınırlarında kendini ifade edebilecek bireyler ve nesiller yetiştirmeniz dönemi geçmiştir. Evet. Diye e, ifade etmek istiyorum. Evet. evet. Dolayısıyla bizler e, bu konuda velilerimizi bilinçlendireceğiz. Evet. Bunu da nasıl yapabiliriz onu isterseniz evet. e, ifade edebiliriz yani. Evet. Değerli izleyenler, e, Öğretmenler Günü haftasıyla ilgili olarak...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 Final dergilerinin sunduğu Doğan ile insan insana programı devam ediyor. İnsan insana programında öğretmenler ve eğitimle ilgili sohbetimize devam ediyoruz. Konuğumuz Hüseyin Özcan. Bakırköy Milli Eğitim Müdürü. Evet Polat'cığım... Ya Ben Hüseyin Bey'in söyledikleri içerisinde özellikle bu veli katılımıyla ilgili bahsettiğiniz konu benim çok ilgimi çekiyor. Az önce de özellikle bu konuyla ilgili bir soru sordum çünkü e, benim inancım şu ki e, sistemler bütün aktörlerini dahil etmedikleri sürece çözümlerine gerçek çözümü bulmaları çok zor. Ve öğretmenleri eğitebiliriz, yöneticilerle ilgili çalışma yapabiliriz. Okulda sizin elinizde bulunan öğrencilere bir şey yapabiliriz ama evet. velinin katılımı çok önemli ve anladığım kadarıyla da bu konuyla ilgili bir takım çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Ee, bahsederseniz evet. çok bir keyifle dinleriz evet. onu. Şimdi eğitimde en büyük sıkıntılarımızdan birisi velilerin eğitim sürecine katkılarının alınamaması. Bunda ciddi sıkıntılar yaşadığımız bir gerçek, bir hakikat. Şimdi e, araştırmalar şunu gösteriyor. Yani eğer veli, aile eğitim sürecinin içine katılıyorsa bu çocuğun okul başarısını artırıyor. Bunu iyi planladığınız zaman... gerçek zamanda, Tabii bu bir gerçek. Evet. Yani e, Henderson da bunu vurguluyor zaten. Dolayısıyla çocuk ailenin eğitime sadece evde katılımı da yeterli değil. Okulla bir de beraber hareket etmesi gerekiyor. Şimdi ben e, şuna dikkat ediyorum baktığım zaman genelde ilk kayıtlarda ilk öğretimin birinci kademesinde veya liselerde veli okula çocuğunu kaydettirirken orada istat orada ama daha sonra veli toplantılarına lütfen bir dikkat ediniz lise birden itibaren veya işte sınıf yükseldikçe, kademesi yükseldikçe velilerin okula gelişi kayboluyor <gülüyor> evet. katılım son derece azalıyor Azal veli yani. uzaklaşıyor okuldan evet. veya şöyle söyleyeyim veli sadece okula çağrıldığı zaman sanki bir ihtiyacı giderilmesi gibi, Aynen. bir sorun gibi veya öğrenciyle ilgili bir problem varmış gibi veya parasal konularla ilgili çağrılıyor gibi bir imaj var. Evet. Şimdi bunu irdelediğiniz zaman bir kere veliler bir kısmı bunu önemsemiyor. Bunun ehemmiyetini bilmiyor. Evet. Bir kısmı e, bu konuda yani öğretmenlerden belki çekiliyor kısmen. Bu da var. Aynen. Yani burada bir iletişimsizlik yaşanıyor ve nasıl sürece katkı yapabileceklerini de bilemeyenler var Evet. yani bunun önemini bilemiyorlar. Önemini bilmiyorlar Tabii değil mi? Evet. bilmiyorlar. Evet, yani evet. Dolayısıyla bizim şimdi velilerle ilgili mutlak surette sistemli bir eğitim yapmamız gerekiyor evet. ki e, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz başlatmıştı, bakanlığımız başlattı bir yeni okula başlayanlarla ilgili bir veli oryantasyon eğitimi yapıldı. Son evet. derece verimli sonuçları da alındı ama bunun devamlı yapılması gerekiyor yani. Mesela biz veliyi okula nasıl çağıracağız? Yani. Nasıl davet edeceğiz? Genelde gelmiyor, gelmek istemiyor. Eşine bir toplantı davetiyesi gönderiyorsunuz çocukla beraber. Mesela bir öğretmen o öğrencinin götürdüğü davetiyeye bir el yazısıyla not düşerse bu belki etkili olabilir. Çok basit gibi görünüyor ama bu hmm. bir öyle. etkidir. Yani. Bir özel hale getirir. getirirseniz. Tabii, tabii kişiye diyorsun. özel hale yani. getirmiş evet. olursunuz. Yani. Mesela şimdi burada bizim eğitim açısından da baktığımız zaman bizim e, Proaktif bir eğitim anlayışlar açısından yani önleyici olması noktasında çocuklar problem çıkarmadan önce tetkili almak noktasında önce, tabii veliyi evet. getirmek durumundayız. Mesela evet. okullarda çat kapı etkinlikleri düzenlenebilir. Mesela bir kahve, bir çay etkinliği olabilir, bir kahvaltı evet. olabilir. Mesela bizim Bakırköy'de bunu yapan e, okulumuz var. E, veliler geldiği zaman velilerle arada bir dönemsel olarak yapıyor bunu. Hiçbir e, mali külfet getirmeden velilere... Geliyor velileri bir kahvaltıda buluşturuyor, onlarla beraber bir paylaşım yapıyor. Hiçbir şey istemiyor velilerden, hiçbir talep istemiyor. Önemli. Güzel evet. bir eğitimle ilgili bir alışveriş evet. yapıyorlar, ee, gayet iyi oluyor. Evet. Şimdi bunu yaptığınız zaman veli okula bir ağıyet duygusu içerisinde gelebiliyor, gelmek istiyor. Bir de algıyı değiştiriyorsunuz. Yani bizim evet. benim çocukluğum döneminin okulla teslim cümlesi, hocam eti senin kemiği benim şeklinde. Evet. Veli tamamen taşeron kullanıyor o noktada. Okul benim taşeronumdur. Çocuğumu eğitecek merkezdir. Buraya bırakırım ve ondan sonra da bir sorumluluk almam derken bugün siz velilerin kafasındaki düşünceyi değiştirecek bir tavır içerisindesiniz. Tabii ki biz onları sürece katmak istiyoruz. Artık o <gülüyor> o ifade artık geçerli bir de, mi Artık hocam? Milli Eğitim Bakanlığı'nda eskiden şu ifade vardı çok eskiden. Okulu okul müdür yönetir. Yok şimdi yönetişim var. Birlikte yani. yönetim var. Ekip yani. ruhu içerisinde katılımcı bir ruhla yönetim söz konusu. Yani. Dolayısıyla veliyi getirmek için bir takım e, çaylar, kahvaltılar yani. veya kahve günleri olabilir. Yani Mesela de... seyircilerimize bir mesaj vermek istiyorum. Seyirci bizim verirse. Estağfurullah. Değerli izleyenler ben askerdeyken işte yedek subay olarak yaptım teğmendim. Ve e, eğitim bölümünde ben bir olay anlattım. 81 tane e, er Vardı. Onlar eğitim e, taburunda. Şimdi e, işte bir çocuk e, hoşlanılmayan bir şey yapıyor. Ayrıntılarını anlatmak istemiyorum. Ve baba olarak ne yaparsınız dedim. Çocuğun birisi hoşa giden bir şey yapıyor. iki kardeş. Öbürü e, bardağı kırıyor falan. Ne yaparsınız dedim ses çıkmadı. Sonra <gülüyor> Mahmut diye, <gülüyor> sağsa kulağı açılmasına bir komutan komutanım dedi. Çocuğu dövmem anasını döverim dedi. Niye dedi? Çocuğu iyi terbiye etmemiş dedi. <gülüyor> Şimdi burada Polat Bey'in dediği gibi bizim kültürümüzde çocuk terbiyesi anaya aittir. Efendim çocuk terbiyesi öğretmene aittir gibi bir tavır içerisinde olmak hakikaten bence çok köklü, yerleşik ama yetersiz bir bugünkü ortamda yetersiz bir kavram. Ondan dolayı hakikaten sizin karşınıza aldığınız insanların o şablonların farkına varması lazım ve hakikaten son derecede sabırla, ısrarla e, hayal kırıklığına uğramadan bunu değiştirmek için çabalamamız lazım. Umarım siz kendinizin farkına vararak çocuklarınızın baba olarak eğitiminde çok önemli olduğunuzu, etkili olduğunuzu inkar etmezsiniz. Teşekkür ederim. Bunun altını çizmek istedim. Çok doğru, çok yerindeydi hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir de veri toplantılarında genelde mesela problemli öğrenciler olabilir. Evet. Bunlarla ilgili hep bahsedilince insanlar tabii grup içerisinde biraz da rencide oluyor. Evet. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Tabii. Yani olumlu şeyleri konuşmak, güzel şeyleri konuşmak e, dolayısıyla e, bizim e, ben çok beğeniyorum Behçet Necatiki'nin ifadesiyle böyle sevgisini yarınlara bırakan veliler istemiyoruz biz. Evet. Yani, evet <gülüyor> hakikaten. Yani bunun için de biz e, mümkün mertebe velilerimizin okula gelmesini arzu ediyoruz. Biz e, mesela öğrencilerinin yaptığı bir takım çalışmalar varsa bunlar e, mesela videoya alınıp Bunları yapan okullarımız da var. Bunları takip ediyorum ben. Evet. Evlere gönderiyorlar. Bir paylaşım yapıyorlar. Aynen güzel. Hatta velilerin fotoğraflarını, okul panolarını asıyorlar. Veya bunları gönderdikleri zaman bunlar biraz teşvik edici oluyor. Kesinlikle. Ve bir Kesinlikle. bağlanma duygusu içerisinde veli daha fazla okula gelip gitmeye başlıyor. Biraz önceki dediğinizle ilgili de bir şey söylemek istiyorum unutmadan. Evet. Şimdi veli eğitimini biz çok önemsiyoruz dedik. Bu, bu konuda... Okullarımızda da yaptığımız görüşmelerde, yaptığımız, yaptığımız toplantılarda onun üzerinde durduk. Mesela velilerle ilgili ciddi bir kaynak havuzu var. Hmm. Çok donanımlı velilerimiz var. Mesela o velilerden ne okullar kadar istifade yani. edebilmeli. Eden Kesinlikle. okullarımız var. Mesela çok değerli bir akademisyen var, bir psikolog olabiliyor, bir doktor olabiliyor. Çok farklı konularda bunların desteğini aldığınız zaman bu da farklı bir aidiyet duygusu geliştiriyor. Efendim, çok, çok ciddi aynen. bir zenginlik. Tabii çok ciddi kuruma. bir zenginlik var. ki Bakırköy bu konuda da biraz şanslı zaten. Şanslı içeri, e, sende Dolayısıyla sende. bunları yaptığınız Hı. zaman e, çok daha etkili olabiliyor. Bir yönetici olarak bunların farkında olmanız evet. ve bunları paylaşıyor olmamız son derece de önemli. Teşekkür ederim. Estağfurullah ben teşekkür ederim tekrar. Şimdi biraz önce e, dediğinizle ilgili yine söylemek istiyorum. Şimdi veligi bizim... Her yerde eğitmemiz gerekiyor. Mesela milli eğitimin temel amaçlarında var bu. Her yerde eğitim. Evde, işte, okulda. Bu konuda bizim sıradışı bir projemiz oldu mesela. Bakırköy'de uyguladığımız, onu izninizle ifade etmek tabii, isterim. Tabii. Şimdi mesela genelde anneler geliyor okula. Tabi. Babaları bulamıyoruz. <gülüyor> Babalar pek gelmiyor. Yani işleri yoğun oluyor. Veya anneler daha fazla ilgili çok annelerle. E, o dediğim anlayış var ya <gülüyor> araların işi geçsin çocuklar. Şimdi efendim lazım. kız çocuğunun eğitimi çok önemli. Çünkü bir kız çocuğunu iyi ettiğiniz zaman geleceğin annesi Tabii. güzel nesiller yetiştirecek. Hem de nasıl? Tabii, bu çok önemli. Hem Ama de şimdi babaların eğitim sürecine bir katkısının olması lazım. Çünkü Türk toplumu daha en fazla öncelik olan konulardan birisidir eğitim konusu. Tabii. Ciddi bir önceliği var. Herkesin en fazla para harcadığı, hiçbir fedakarlıktan çekilmediği ve önemsediği bir konudur Kesinlikle. bu. Ama burada pratikte ne yapılması gerektiğini bilmiyor bizim insanımız. Ne şekilde hareket edilmesi gerektiğini bilmiyor. Dolayısıyla biz şimdi babaları nasıl alalım dedik. Bu konuda bir takım iş yerlerinde e, Halk Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla yaptığımız etkinlikler oldu, çalışmalar oldu. Bunları çok güzel bir şekilde yaptık. Mesela babalarla ilgili biz şöyle bir fikir geliştirdik. Dedik ki babalar mesela genelde işte cuma günleri evet. e, gidiyorlar. Evet. Cuma namazına gidiyorlar. Aha. Çok evet. ilginçti bu. Veya işte diğer velilerimiz kiliseye gidiyor, avraya evet. gidiyor. Mutlaka evet. haftada bir defa ziyaret edenler var ağırlık olarak. Evet. Bu konuda bir şey gördük. Ve ne oldu? Ee, orada bir 15-20 dakika tamamen pedagoji üzerine, aile içi iletişim üzerine, eğitim üzerine tamamen var olan bir yerde gittik, biz toplam yaptık. Kitli. 80 bin kişiye ulaştık ve inanılmaz geri bildirimler geldi. Ya ya güzel, tabii çok ki güzel Çünkü yani. biz diyor bunları görmedik diyor. Bize kimse bunları anlatmadı diyor yani, vatandaş. Yani. Bana birkaç tane teşekküre gelen velimiz oldu. Yani. Ee, çok güzel. Bir de broşür dağıttık onlara. Biz yani bu çocuk eğitiminde dikkat edilecek e, hususlarla ilgili. Yani. Son derece geri bildirimler aldık. Yani eğitimciler olarak bizim veli eğitimini önemsememiz hmm. ve her yerde bunu mutlaka uygulamaya Gerçekten. geçirmemiz evet. gerekiyor. Diye Şunu da söyleyebilir miyiz? Benim vatandaşım eğer birisi kolları sıvayıp hizmet etmeye çalışırsa <gülüyor> bakmadan usanmadan onu takdir ediyor. Teşekkür etmesini de biliyor. Evet. Doğru mu? Doğrudur. Evet yani. Doğrudur. Ya bilmiyormuşuz. Mesela Polat da oradaydı bir e, kitap fuarında. Birisi evet. geldi. <gülüyor> <gülüyor> söyle sene Polat ne dedi? Ya Doğru. hocam dedi siz bir şeylerden anlatıyorsunuz dedi. Bunların hepsi çok iyi, çok hoş da dedi. Biz dedi. Hiç görmedik ki bunları dedi. Bana hiç dedi bunu veren olmadı ki dedi ben çocuğuma vereyim. Evet. Şimdi dedi 60 küsür yaşına geldim. Hakikaten çok zorlanıyorum dedi yapmakta. Evet. Evet. Fakat yani, hayır doğasını aldık. Ama uğraşıyor. Ya. Ama razı olsun değil. diyorlar evet, hakikaten. Evet. O bakımdan bence iki tutum var dediğin gibi. Nedir bunların hali? Analı babalığı bilmiyorlar. Hep böyle bilmem ne olur. Her şey okuldan bekliyor. Allah dağlanır Ben yapacağım bir şey yok ya. Ne yapabilirim? Çekinmek veya dediğiniz gibi proaktif. Sorun çıkmadan önce sorumluluk alıp evet bir yerden başlamak lazım ve şimdi ben burada bu durumdayım. Öğretmen olarak, yönetici olarak, okul müdürü olarak her neyse elimden gelenin en iyisini Ya bana yardım et deyip iyi niyetle devam etmek Aynen. çok önemli gerçekten. Çok önemli. Bir de rakamlar devasa. Siz 80 bin kişiye ulaştıklarınız değil mi? Ben yanlış tabii, duymadım. Tabii. Yani. yani Bir dönem boyunca devam etti ve bu proje e, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün İyi Örnekler e, Konferansı'nda Veli Eğitimi kategorisinde birincilik aldı. Bizim Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzün yürüttüğü ha. bir projeydi bu. E, son derece faydalı oldu evet. diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz eğitimciler olarak her yeri değerlendirmek istiyoruz. Bulabildiğimiz ha. her yerde ha. yani bir kişiyi aydınlatabilsek İki kişi bile olsun hiç önemli değil. Sayı önemli değil. Yani bir kişiyi kurtarmış olmanız, onu aydınlatmış olmanız, ona bir şeyler vermiş olmanız bile yeter diye düşünüyorum. Tek tek zaten yani. Evet. Burada parantez açmak istiyorum. Çünkü insan değişimi mayalanma suretiyle oluyor. Mekanik değil. Bir kişi bir kişi etkilemiyor. Bir kaşık yoğurt, bir tane sütü yoğurt yapıyor. O sizin etkilediğiniz, ömür boyu etkilediğiniz bir kişi on sene sonra... Bir öğretmen okulunun müdürü olur. Oradan çıkan binlerce öğretmeni etkiler. O öğretmenlerin her birisi bir gelecek yaratır. O bakımdan dediğinizi kesinlikle katılıyorum. Sayı önemli değil. Önemli olan şimdi ve burada yapılması gereken hizmetin yapılması. Kesinlikle. Yani o ilke içerisinde hareket etmek lazım. Bu çok yaratıcı hakikaten ve mevcut kültür yapısını kullanarak mevcut ilgi alanlarını kullanarak bir girmek. Dediğim gibi böyle bir palet olduğu zaman da vatandaşımız sağ olun diyor. Vatandaş teşekkür hem teşekkür ediyor hem de iyi olan güzel olan her şeyi kabulleniyor. Evet. Yani bizim e, çok güzel insanımız var. Hakikaten ben e, yani Türk insanı e, çok güzel bir insan. Yani hep merhametli, herkesin yardımına koşan yani her ne kadar biraz yoğunlaşmadan bahsedilse de yine de değerlerin yürüdüğü devam ettiği böyle bireyselliğin hakim olmadığı bir toplum bu toplum evet. diğer gam olan bir toplum evet. başkalarının dertleriyle dertlenen bir toplum yeter ki onları evet. harekete geçirebilecek ortam sağlam. Ortam evet. sağlayan ben olsun 25 diyor. yıl yurt dışında kaldım arada kimi görsem good morning deyip geçiyor yani bizimki şöyle bakıyor tanıyor muyum, tanımıyor muyum diye fakat e, sen eğer gülümseyip günaydın efendim desen günaydın sabah şerefler olsun <gülüyor> falan şeklinde bir tavır içerisine giriyor. Onun için selam verirsek selam alabiliyoruz. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile insan insana programı devam edecek. ...final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile İnsan Insana programı devam ediyor. Değerli izleyenler, İnsan İnsan'ın konuğu Hüseyin Özcan. Kendisi Bakıköy'ün Milli Eğitim Müdürü. Bu arada da tüm İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü teşkilatına selam göndermek istiyoruz. Ve hepsinin kalitesinden ve hizmetinden... ...son derece emin olduğumuzu ifade etmek istiyoruz... ...ve burada... ...bütün Akadural'ın temsilcisi olarak bulunan... ...Hüseyin Özcan'a yeniden teşekkür ederiz... ...katıldığı için... Sağolun. ...bu arada konuşuyorduk bir... Ya, ...benim hakikaten... ...enerjimin olduğu bir takım yerler var... ...onu da konuşmak istiyorum ama... ...onu söylemeden önce... Ee... Bugün vesilesiyle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlamak isterim ben de benim üstümde emeği olan hayatıma dokunmuş tüm öğretmenlerimi buradan anıyorum. İyi ki varlar, iyi ki böyle bir dönem geçirdim ben. Sağ olsunlar ve buradan çıkışla da sizin gibi tecrübeli bir eğitimciye bugün okuldan mezun olmuş, bugün öğretmenliğe başlamış bir arkadaşa ne önerirsiniz diye sormak istiyorum. Yani. Nedir bir öğretmenin hissettiği şey? Hakikaten o gün ne hissedilir? Ben onu hiç bilmiyorum mesela. Çok da merak ettiğim bir şey. Bugün okuldan mezun oldum ve yarın öğrencilerle bir arada olmaya başlayacağım. Bir öğretmen nasıl değerlendirir kendini? Hayata nasıl bakar? Evet. Ya bir öğretmenin e, hayata bakışını bir anlamda bir doktorun hastaya bakış açısıyla değerlendirebiliriz diye Hı -hı. düşünüyorum. Yani nasıl bir doktor hastasının hayatını kurtarmak ister, üzerine titrer, elinden gelen her türlü gayreti gösterir. Yani onu kurtarmak adına her şeyi yapar ya, bir de bir an önce böyle öğrencisine kavuşup onunla bir arada olmak, onu geliştirmek, onu yetiştirmek, hı hı. onun hayatına iyi yön verebilmek, davranışlarında istendik olumlu davranışlar meydana getirebilmek noktasında sabırsızlanır diye düşünüyorum. İnanın öğretmenliğin ilk yıllarında hala aynı heyecanı inanın canı görülden hissediyoruz. Çünkü sınıfa gidip öğrenciye bir şeyler verdiğiniz anda, bir şeyler vermek istediğiniz anda dünyanın en mutlu insanı oluyorsunuz. Değil mi? Of. Tabii ki. Değil mi? Yani Değil dersin ya. Değil o saatin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. De. Eğer Öğrencinizi ve mesleğinizi tutkuyla seviyorsanız tabii evet, bu çok tabii, önemli tabii, tabii. bunu son derece önemsiyoruz çünkü öğrencinizi sevgi... ve mesleğinizi tutkuyla seviyorsunuz. Tutkuyla o hocam. Çok bunu önemli çok aradaki en önemli fark cennetten cehennem olabilir yani bu, <gülüyor> bu aradaki fark o kadar evet. büyük evet. zaten sevgi her şeyin başı yani sevgi olmadan hiçbir şey olmaz ve temelinde sevgi olmayan hiçbir eğitimde başarılı olamaz diyor Pesarözü doğru. doğru çok doğru. doğru yerinde bir ifade o yüzden. Evet. Ee, tabii ki sevmek gerekiyor, mesleği sevmek gerekiyor, öğrenciyi sevmek gerekiyor. Ve tabii ki yani sevgi de tek başına yeterli değil, ee, sevgi ile beraber çok donanımlı olmanız gerekiyor. Yani şimdi 2023-2010'unda öğretmen yeterlikleriyle ilgili ciddi çalışmalar yaptı bakanlığınız Şu anda da bugün de e, son günü 20 Kasım itibariyle e, çok ciddi bir çalıştay. Dolayısıyla burada çok önemselen bir husus bu. Bizim aradığımız öğretmen ne olmalı? Bir evet. kere sürekli gelişmeye açık olmalı. Yani evet. kendisini ve yetkinliklerini sürekli geliştiren, sürekli okuyan, sürekli öğrenen bir birey olmalı öğretmen. Evet. Evet. Ki şunu ifade etmek istedim. Şimdi bilgiyi inşa eden öğrencilerden bahsediyoruz. Yani biliyorsunuz yeni yapılandırmacı yaklaşımda. Artık bir önceki bilgiler üzerine yeni bilgileri ekleyerek e, öğrencinin işte analitik düşünceye sahip olarak öğrenmesi gereken bir süreçten bahsediyoruz biz. Evet. İnşacı bir eğitim süreci evet. var. Dolayısıyla bu süreçte öğretmenin tanımını yeniden yapmak gerekiyor. Diye mi? Tabii ki. Bak, bu bunu evet. son derece önemsiyoruz çünkü evet. öğretmen dediğimiz zaman sanki öğretmen şunu çağrıştırıyor yani öğretmen tek taraflı bir eylemi sanki çağrıştırıyor. Yani evet. sen gel ben sana öğreteyim gibi. Evet. Yok böyle bir şey. Yok Burada ya. bir paradoks <gülüyor> şey yaşıyorsunuz. Yani bir, şu model benim için çok önemli. Yani öğrenci bir boş bardak olarak geliyor. Öğretmende de su var. Gel yavrum bakayım diyor. Ve buna göre su yırıklıklıklıklık dolduruyor. İşte birinci sınıf bu kadar. ikinci sınıf bu kadar düşünüyorsunuz, sınıf. Bu kadar. sınıf. <gülüyor> çok yanlış mekanik bir model. Öğretmen modeli bence önce hangi tohumdur bu diyecek nasıl bir toprağa ihtiyacı var diyecek. Ne kadar su ister, ne kadar güneş ister. Çünkü büyüyecek olan o kendisi ve bu malumat hiçbir şey yapmaz. Malumat önemli olsaydı her kitaplar kendi başına çok sorunlar çözerdi. Evet. Onun için bu model son derece önemli ve öğretmenin gerçekten yaptığı bir nevi çiftçilik. Müthiş çok önemli çok. bir model değişikliği var burada çok ve doğru. ben de burada sizin aracınızla e, milli eğitime selam gönderiyorum ve hakikaten desteklediğimi ifade etmek istiyorum. Böyle bir model Teşekkür değişikliği edelim. çok önemli. Teşekkür ediyorum. Dolayısıyla öğretmen yerine artık öğrenme lideri. Aha, ha, o çok güzel. Öğrenme o. lideri e, tabirinin kullanılmasını... Abi ben seni çok, ya. <gülüyor> çok <gülüyor> sevdim ya. Çünkü <gülüyor> öğretirken öğrenmek durumundasınız. Aynen. Beraber öğreneceksiniz. Dolayısıyla... Siz burada öğrencinin de o anda öğretmene öğreteceği şeyler var. Öğrenci farkında de değil ama o yaşamıyla, saflığıyla, o temizliğiyle, o gözleriyle, hayata bakışıyla yet yeni bir şey getiriyor ortama. Ve öğrenci bunu, öğretmen bunun farkındaysa, evet diyor ya yani bir şeyler verdim ama bir şeyler de aldım. Bu alışveriş hadisesi olacak. Hakikaten. Karşılıklı bir etkileşim zaten var, söz konusu ve... İnanın okul öncesindeki bir öğrenciden bir şeyler bile öğreniyorsunuz. Hakikaten öğreniyorsunuz. Evet. Okul öncesinde yani bu yaşla ilgili bir şey değil <gülüyor> bakıyorsunuz. Polat'ın 4 yaşında bir oğlu var. Herhalde ben şimdi öğretmenim. Hak eden benim en büyük öğretmenim oğlum. yani evet, şu oğlum anda. Bak. Okul önceleri bence daha güçlü. Daha Çünkü saflıkları çok değil. Ben bir şey merak ediyorum şimdi tabi bu bahsettiğiniz karşılıklı etkileşim modelinde disiplin bir sıkıntı haline gelmiyor mu? Çünkü bizim alıştığımız disiplin anlayışı işte birileri bir şekilde ortamda güç sağlayacak ve diğer insanlar da onu dinleyecek şeklinde ilişmiştir. Size... Öğretmen yüzü diye bir şey var böyle. Baktığın zaman ana diyeceksin. Yani, yani, e, ona nasıl değiştireceğiz? Şimdi biz e, şunu paylaşıyoruz değerli meslektaşlarımızla şunu ifade ediyoruz. Artık baskıya, otoriteye dayalı bir yönetim anlayışı geçti. Evet. Öğretmenlik için de geçerli. Evet. Yani sizin baskıyla, korkutarak bir şey yapmanız yani mümkün, mümkün değil. değil. Söz Hı -hı. konusu değil. Dolayısıyla okulda sizin e, disiplini sağlarken bir kere biraz önce ifade ettim. Sevgi motifini kullanmanız lazım. Sevgiyle yaklaşmanız lazım. Bunu yaparken biraz önce aileden bahsettik. Ailenin katılımını almanız lazım. Şimdi öğretmen okulda ayrı şey söyler. Ailede Aynen başka şey söylerse söyledim. sıkıntı. Mesela çok enteresandır. Veli işte çocuğundan çok memnun diyor ki okula gittikten sonra bozulmaya başladı diyor. Böyle enteresan bir şey söylüyor. Işte. <gülüyor> yani okul niye bozsun çocuğu? Buradan mı? Evet. E şimdi dolayısıyla buradan sevgiden hareket edeceksiniz. Anladım. Biz genelde yazılı kurallar var, yazılı olmayan kurallar var. Bunların uygulanmasında sıkıntılar yaşıyoruz. Aynen. Aslında disipline hiç kimse karşı değil. Çocuklar da disiplinli öğretmeni aslında seviyorlar. Ama bu korkuyla olan bir şey değil. O kuralları... Bir takım toplantılar yaparsınız, velilerle yaparsınız, öğrencilerle yaparsınız, Aha. o şikayet kutularında bir takım sıkıntılar gündeme getirir öğrenciler. Bunları çözümlersiniz, bunların üzerinde konuşursunuz, bunların yol ve metotlarını verirlersiniz. E şimdi sadece disiplin noktasında nöbetçi öğretmen veya nöbetçi idareci veya nöbetçi işte okul müdürü mü sorumludur? Hayır. Yani o anda aktif olmayan bir öğretmenin de disiplinle ilgili bir sorumluluğu vardır. Yani sizin... Görmüş olduğunuz bir şeye tatlı bir şekilde kırıcı olmadan, insanların arasında rencide etmeden o öğrenciyi, o kişiyi uyarmanız gerekiyor. Buna evet. sıcak bir yaklaşımda çok bulunmanız önemli. gerekiyor. Konuşmanız evet. gerekiyor. E siz böyle yaklaştığınız zaman tabii ki çocuk farkına varacak. Bir de ayrım yapmamanız gerekiyor. Öğrenciler evet. bunu çok iyi gözlemliyor. Yani Değil çocuğun mi? statüsüne göre tabii ki çok farklı bir hisseden, disiplin anlayışı sergilerseniz evet. bu çocukta ciddi bir hırçınlık doğuruyor. Adalet duygusu zede ediliyor. Disiplinen temel. Tabii ki adalet bu var. duygusu. Dolayısıyla yani imkan dahilinde aslında e, burada tabii okul kurum kültürüne girmek gerekiyor. Aslında o kurum kültüründe siz paydaşlarla çok sıkça bir araya gelip kurumun işte yazılı olan veya olmayan bir takım kurallarını konuşup onlarla paylaşırsanız bunlar son derece verimli olacaktır. Evet, yani ailede evet. de aynısı geçerli. Mesela bir aile fertleri çocuklarla beraber bir araya gelip çok rahat bir şekilde evde uyuması gereken kuralları beraber kararlaştırıp beraber evet. kontrol edebilirler diye düşünüyorum. Hüseyin'cim bu kurum kültürü konusu çok önemli bir konu. Belki yeniden konuğumuz olursun. Ve seni yeniden bu önemli bir konuda almak isterim gerçekten. Ben bir psikolog olarak senin bakış tarzının ne kadar sağlıklı ve bilimsel evet. olduğunu Gözlemledim ve burada ifade etmek isterim. Şimdi e, ben kapatırken Muazzez Aktolga Tolga, benim ilkokul öğretmenim. Cahit Okurer, lisede bana yön veren, psikolojiye yönlendiren lise öğretmenim. Mümtaz Turhan, benim yanında aslan olarak çalıştığım değerli insan. Charles Ozgut, yanında doktora yaptığım. Hepsini sevgiyle anıyorum, rahmet diliyorum. Ve bugün Öğretmenler Günü dolayısıyla bence eğitim felsefesini çağdaş bir anlayış içerisinde ifade eden Hüseyin, Hüseyin konuk aldığınızdan dolayı çok mutluyum. Ben de çok mutluyum hocam. Evet, sağ olun. size teşekkür ediyorum ben teşekkür ve yeniden ediyorum. beraber olmak dileğiyle İnşallah. programa son veriyoruz. Ee, Hoşçakalın, önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle efendim. Final Dergileri Doğan Cüceloğlu'yla İnsan İnsana programını sundu. Final Dergileri Doğan Cüceloğlu'yla İnsan İnsana programını sunar.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 iyi bir okulun bana göre tabii ki akademik başarı önemli velilerin önemsediği bir husustur ama siz sadece salt akademik başarı olarak değerlendirirseniz çocuğun kişilik boyutunu ihmal etmiş olacaksınız Dolayısıyla, tabii ki yani. eksik kalmış olacak burada ilk bakılması gereken husus evet. okulda acaba rehberlik etkinlikleri ne şekilde yürütülüyor hmm. çocuklara çok özel bir vakit ayrılıyor mu çocukların sosyalleşebildiği alanlar var mı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 gerçekten benimsemiş bireyler olarak yetişmelerini arzu ediyor. Bakanlığımızın bu konuda ciddi çalışmaları da var. Son Kesinlikle. dönemde ciddi düzenlemeler de yapıldı. Evet. Tabii velileri biz mümkün mertebe eğitmeye çalışıyoruz. Yani evet. veli eğitimleri evet. çok en önemli. En Mesela biz bakıltıya yani. onu yaptık. Evet. Çünkü hala biz bazı velilerde bunu aşamadık. Yani Hüseyin'ciğim bu başarısını... programın da amacı o. Biz de velilerimizi <gülüyor> eğitmeye çalışıyoruz. O bakımdan gerçekten ekibin bir parçasıyız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 kendi seçimleri içerisinde anlamlı bir hayat oluşturabilmeleri yaratıcılıkları elinden alınmadan çok doğru e, ve çünkü onların yaratıcılığı Türkiye'nin yaratıcılığı. Türkiye'yi nereye götürecek olanlar? Evet. Onlar tamam, olacak. Tamam. Yani o bakımdan e, senden milliyetimin bilinci olarak böyle bir şeyi vurguluyor olması son derecede sevindi. Gerçekten e, teşekkür ediyorum. için böyle bir efendim. duygu var.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 Sistemler bütün aktörlerini dahil etmedikleri sürece çözümlerine gerçek çözümü bulmaları çok zor. Ve öğretmenleri eğitebiliriz. Yöneticilerle ilgili çalışma yapabiliriz. Okulda sizin elinizde bulunan öğrencilere bir şey yapabiliriz ama verinin evet. katılımı çok önemli. Ve anladığım kadarıyla da bu konuyla ilgili bir takım çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Ee, bahsederseniz çok büyük keyifle dinleriz evet. onu. Şimdi eğitimde en büyük sıkıntılarımızdan birisi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 Okulla bir de beraber hareket etmesi gerekiyor. Şimdi ben şuna dikkat ediyorum. Baktığım zaman genelde ilk kayıtlarda, ilk öğretimin birinci kademesinde veya liselerde veli okula çocuğunu kaydettirirken orada. Bizzat orada. Ama daha sonra veli toplantıları lütfen bir dikkat ediniz. Lise birden itibaren veya işte sınıf Yükseldikçe? yükseldikçe Veli'lerin okula kayboluyor gelişi orada. kayboluyor. <gülüyor> evet. Katılım son derece azalıyor. <gülüyor> Azal veli yani. uzaklaşıyor okuldan. Evet. Veya şöyle söyleyeyim. Veli sadece okula çağrıldığı zaman sanki bir ihtiyacın giderilmesi var. gibi, yani. bir sorun gibi veya öğrenciyle ilgili bir problem varmış gibi veya parasal konularla ilgili çağrılıyor gibi bir imaj var. Evet. Şimdi bunu irdelediğiniz zaman bir kere veliler bir kısmı bunu önemsemiyor. Bunun ehemmiyetini bilmiyor. Evet. Bir kısmı bu konuda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 götürdüğü davetiyeye bir el yazısıyla not düşerse bu belki etkili olabilir. Çok basit hmm. gibi görünüyor ama Aynen, bu bir etkidir. Yani. Mesela kişiye bir özel hale, hale getirirseniz. Tabii, tabii kişi özel hale yani. getirmiş tabii. olursunuz. Evet. Mesela e, şimdi burada bizim eğitim açısından da baktığımız zaman e, proaktif bir eğitim anlayışı açısından yani önleyici olması noktasında çocuklar problem çıkarmadan önce tetkini Son almak noktasında tabii veliyi evet. getirmek durumundayız. Mesela evet. okullarda çat kapı etkinlikleri düzenlenebilir. Mesela bir kahve, bir çay etkinliği olabilir, bir kahvaltı evet. olabilir. Mesela bizim Bakırköy'de bunu yapan e, okulumuz var. E, veliler geldiği zaman velilerle arada bir e, dönemsel olarak yapıyor bunu. Hiçbir e, mali külfet getirmeden velilere e, geliyor. Velileri bir kahvaltıda buluşturuyor. Onlarla beraber bir paylaşım yapıyor. Hiçbir şey istemiyor velilerden. Hiçbir talep istemiyor. Önemli. Güzel Çok bir önemli. eğitimle ilgili bir alışveriş evet. yapıyorlar. E, gayet iyi oluyor. Evet. Şimdi bunu yaptığınız zaman veli okula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 Bugün siz velilerin kafasındaki düşünceyi değiştirecek bir tavır içerisindesiniz. Tabii ki biz onları sürece katmak istiyoruz. Artık o, <gülüyor> o ifade artık geçerli değil de mi artık Aynen. Milli Eğitim Bakanlığı'nda eskiden şu ifade vardı çok eskiden. Okulu okul müdür yönetir. Hmm. Yok şimdi yönetişim var. Hmm. Birlikte yönetim var. Ekip yani. ruhu içerisinde katılımcı bir ruhla yönetim söz konusu. Evet. Dolayısıyla veliyi getirmek için bir takım... E, çaylar, kahvaltılar evet. veya kahve günleri olabilir. Mesela bir... seyircilerimize bir mesaj vermek istiyorum Hüseyin'cim. bizim verirsen. Değerli izleyenler, ben askerdeyken işte yedek subay olarak yaptım, temendim. Ve e, eğitim bölüğünde ben bir olay anlattım. 81 tane e, er vardı. Onlar eğitim e, tavırında. Şimdi e, işte bir çocuk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 Abi. Babaları bulamıyor. <gülüyor> Babaları pek gelmiyor. Yani işleri yoğun oluyor. <gülüyor> Ve daha fazla ilgili. Çok <gülüyor> annelerle. E, o dediğim anlayış var ya. <gülüyor> araların eşi. Şimdi efendim kız çocuğunun eğitimi çok önemli. Çünkü bir kız çocuğunu iyi ettiğiniz zaman geleceğin annesi Tabii. güzel nesiller yetiştirecek. Hem de nasıl? Tabii, bu çok önemli. Hem Ama de şimdi nasıl. babaların eğitim sürecine bir katkısının olması lazım. Çünkü Türk toplumu